Destekleri için Aşık Radyo dinleyicileri İbrahim Anıl Yıldırım ve İrfan Yıldırım'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Sunan Emre Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta aslında sizlere başka bir program sunacaktım. Fakat e, o programı dinlediğimde dün akşam bu hafta onu paylaşmak istemediğimi fark ettim. O program da fena değil. Önümüzdeki aylarda onu da paylaşacağım sizlerle ama içimden bir ses... ...başka türküler paylaşmam gerektiğini söyledi bu hafta. Ve elimde birkaç iş olmasına rağmen dün onların hepsini bırakıp yeni bir program hazırladım. Fakat bu programda TRT kayıtları ve albümlerde bulunmayan başka kayıtlar ağırlıkta. E, Albümlerden sadece 2-3 türkü olacak. Ve genelde TRT kayıtlarını sondaki e, 1-2 türkülük e, zamana ayırıyordum. Ama bu hafta büyük çoğunluğu başta olacak... İlk dinleyeceğimiz türkü Nida Ateş'in yorumundan gelecek olan bir tokat türküsü. Ee, bu kayıt nerede yapılmış, ne için yapılmış bilmiyorum. Kaç yılında yapılmış onu da bilmiyorum. Ee, Nida Ateş'in üstadın sıkı bir takipçisi olduğundan ben onun yaptığı her şeyi e, takip edip buluyorum. E, ve bu kaydı sizlerle paylaşmak istedim. Ama dediğim üzere internette bulduğum bir kayıt ve hiçbir yerde icra edilmemiş. Neden kaydedildiğini, nerede kaydedildiğini bilmiyorum. Türkü Tokat Yerisi'ne ait demin de ifade ettiğim üzere, Mihrican Bahar'dan güzel Paşmakçı derlemiş. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Başındaki yazmayı da Neden sarardın solundan Sevda? Tokat türküsü aslında yörede biraz daha hızlı icra edilen bir türkü. Fakat kimi ezgilerin bildiğiniz üzere çok kendine has özelliği var. Hem yavaş icra edildiğinde çok güzel bir hava veriyor hem de hızlı icra edildiğinde. Örneğin Havavam sınıfının müziği de bunun gibi bir müzik. Belki onu örnek verirsem daha iyi anlatmış olurum meramımı. Ve bu türkünün yörede okunan başka kıtaları da var. Örneğin bir tanesi... İşliğinin yakası sıra sıra nakış yer, kurban olan boyuna da o ne biçim bakış yer gibi bir kıta. Fakat diğerlerini aktarmayacağım çünkü bunun sonu yok. Ee, zira yöredeki maniler zaman zaman bu gibi türkülere göçürülerek sözler uzatılabiliyor. Ee, ama farklı kıtalarla da icra edildiğini e, belirtmek istedim sadece. Şimdi yine Üstad'ın yani Nida Ateş'in yorumundan bir türkü var. Ama bu sefer Türkü Sivas yöresine ait. Ve Muzaffer Sarı Sözen'den alınan bir türkü. Hem kaynak hem derleyen Muzaffer Sarı Sözen olarak gösteriliyor TRT'de. Bu türkünün ismi ise Sarardım Ben Sarardım. <Gülüyor> Senin için sağladım Baş yastıkta göz yolda Dediğimiz türküde açtım ola şu Sivas'ın gülü yaprağı diye bir dize duyduk. Ben bununla ilgili çok kısa bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Bildiğiniz üzere Sivas'ın iklimi biraz serttir. ve Hatta sebzesi meyvesi de tokattan gider Sivas'ın. Yörede en azından öyle söylenir. Fakat Sivaslılar hep şunu söyler biz tokattakilerden daha iyi meyve sebze yiyoruz burada. Orada daha çok yetişmesine rağmen derler. Buna mukabil Tokatlıların da bu konuyla ilgili söylediği bir söz vardır. Fakat burada onu sizlerle paylaşmayacağım çünkü hem biraz kabak açabilir hem de yanlış anlamalara sebep olabilir. Ee, belki Adıyaman ve Malatya arasındaki çekişmeyi andıran tatlı bir çekişme aslında. Ve e, bu türküyü ne zaman televizyonda, radyoda duysak ya da dinlesek dayımın hep söylediği bir şey var. Hiç şaşmaz bu türküyü her duyduğunda aynı şeyi söyler. Ee, Sivas'ta Gülnağ arıyormuş Tokat türkülerini Sivas türküsü diye derlemişler diyor. Tabi bu bilimsel bir yaklaşım değil duygusal bir yaklaşım ama belki e, doğru da olabilir çünkü örneğin bu türküde kaynak kişi Muzaffer Sarı Sözen olarak gösteriliyor derleyen de o ki TRT'de bazı türkülerde böyle eksiklikler var e, bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sırada bir Erzurum türküsü var bunun kaynak kişisi Seyfettin Sığmaz bu da oldukça bilinen bir türkü fakat Ulaş Kurtuluş biraz farklı yorumlamış. Metronom'u düşürerek okumuş türküyü. <gülüyor> ve ben e, yine ilk türküde söylediğim üzere bu türkünün de yavaş icra edilmesinin Türkiye'ye yakıştığını düşünüyorum. Hatta bu bağlamda e, şunu da söyleyebiliriz. Aslında yorum dediğimiz şey eserin üzerindeki perdeyi açan ve dinleyen kişiye o eseri daha iyi kavramasını sağlayan şeydir. Bu yüzden de yorum bence çok önemli. Hatta bir sanatçı dinlenirken ee, şöyle yorum yapılır işte sesi çok iyi işte çok güzel okuyor falan tarzında. Bence sesin iyi olmasından öte öncelikle yorumun iyi olması çok önemli ee, ki eserin üzerindeki perdeyi açabilsin. Siz dinlediğinizde ne düşüneceksiniz bilmiyorum ama Ulaş Kurtuluş Ünlü'nün buradaki yorumu bence eserin üzerindeki perdeyi e, açabilmiş. Ee, benim kanaatim o yönde en azından. Umarım siz de severek dinlersiniz. Pınar başından bulanır. Dinlediğimiz türküde de yaz görmemiş kışa benzer, dert görmemiş başa benzer diye dizeler duyduk. Aslında bu iki dize analitik olarak baktığımızda çelişkili görünüyor. Çünkü hem yaz görmemiş kışa benzer hem de dert görmemiş başa benzer nasıl olabilir bu ikisi yan yana diye düşünülebilir. Fakat aslında bir çelişki olmadığını düşünüyorum ben. Zira sürekli dertlerle yaşayan bir kişinin... Onu dert olarak tanımlaması çok zor O dert denen durum dışına çıkmış olması gerek ki O yaşadığı şeyin dert olduğunu bilebilsin Dolayısıyla yaz görmemiş kışa benzer diye Hiç o dert dediğimiz ya da sıkıntı dediğimiz şeyin dışına çıkmamış ki Dert olduğunu bunun bilsin ve bunu tanımlayabilsin Dolayısıyla ikinci dizedeki dert görmemiş başa benzer Yan yana geldiğinde ilk dizeyle çok da çelişkili bir durum oluşturmuyor bence. Bunu neden vurgulamak istedim? Çünkü konuştuğum ya da bazen de tartıştığım arkadaşlarım hep türkülerde bu gibi çelişkilerin ve saçma sapan şeylerin olduğunu söylüyorlar. Fakat bu türküleri doğru düzgün dinleyememekten kaynaklanır diye düşünüyorum kanaatim o yönde. Hermeneutik olarak biraz e, türkülerin sözlerine yaklaşmak lazım. Fakat maalesef bizim kültürümüzde bu çok ciddi bir biçimde yapılmıyor. Örneğin batıdaki düşünürler, Haydeger ya da başkaları sürekli e, halk sözlerinden, manilerden ya da kendi deyimlerinden şeyler kullanıyorlar. Fakat biz kullandığımız zaman muhteber olmuyor. E, bunu da paylaşmak istedim sizlerle lafı uzatmak bahasına. Şimdi sırada bir Erzincan türküsü var. Salih Dündar'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Ve bunu da Ulaş Kurtuluş Ünlü'nün yorumundan dinleyeceğiz. Bu arada bunların hepsi TRT kayıtları. Bu türkünün ismi ise Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim. Müzik Alnıma yazılmış bu karaya kader böyleymiş aların bazı, gönlü. Seve Kadir Kader böyle imiş ağlarım bazen Şimdi de sırada Kemal Bilsel Sarı Sözen'den Ali Canlı'nın derlediği bir tokat türküsü var. Ve türküyü Mehmet Erenler'in yorumuyla dinleyeceğiz. Ezgisi oldukça Enteresan e, bir havaya sahip insanı kavrıyor gerçekten. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Geçti ömrüm yine sensiz neyleyim. Ben bile. Şimdi yine bir tokat türküsü var sırada. Murtaza Kurt'tan Arif Meşhur derlemiş. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2. Ve yine Mehmet Erenlerin yorumundan dinliyoruz. Derdinden del oldum, inan vallahi. kar gözle Şakar gözlerin gözlerin sevdiğin Aa bureve olmuş şakar gözlerin gözlerin sevdiğin Ust kanamda nazlı yaş Sen güler oylarsın sevdan var bende Var bende sevdiğim Zöhre yıldızının şanı sende Yar sende Dost sende nazlı yar Korkarım cihanı yakar gözlerin Gözlerin sevdiğin Korkarım cihanı yakar gözlerin ...gözlerin sevdiğim... ...şimdi sırada ulus müzikten çıkan... ...Türkülerle Türkiye isimli albüm serisinin... ...Gümüşhane eline ait olan... ...seçkiden bir türkü dinleyeceğiz... ...daha doğrusu bir uzun hava bu... ...ve ismi Bülbülü Suladım Altın Tasınan... ...fakat bu türkünün... ...TRT repertuarında uzun hava listesinde... ...kaydı yok... Fakat Kırık Hava Listesi'nde bir kaydı var. Yani uzun hava formunda olan bir türkü değil, Tokat-Niksar yöresine, yöresine ait olarak gösterilmiş. Hüseyin Arsal'dan Ankara Devlet Konservatuarı derlemiş. E, maalesef TRT'de uzun hava listesinde bu türkünün ismi olmadığından kesin yöresini e, sizlere aktaramıyorum. Zira albümde Gümüşhane yöresine ait olduğunu görüyoruz ama bu gibi albümlerde sık sık hatalar yapıldığından kesin bir şey söylemek istemiyorum sizlere. İnternete baktığınızda da bu uzun hava hep Tokat yöresine ait olarak gösterilmiş. Fakat maalesef internet birincil başvuru kaynağı değil benim için. Çünkü birçok hata ve yanlış var. Bu yüzden bu türkünün yöresiyle ilgili kesin bir şey söylemek istemiyorum. Ama Türkülerle Türkiye isimli seçkinin Gümüşhane e, iline ait olan albümünden dinliyoruz. Ve Celal Be Bakar yorumluyor. Bülbülü suladım altın tasına. <gülüyor> Thank you. İşte böyle böyle hal deli gönül, ister ağla ister gül deli. Anadolu yöresine ait olan bir türkü var. Bülbül'e su verdim altın tasından ismini taşıyan. Ben o türküyü dinlediğimiz hafta bülbül'e altın tas ile su vermenin ifade ettiği bir şey olup olmadığını bilmediğimi söylemiştim. Yani bir termih mi ya da başka bir şey mi bilmiyorum. Açık radyo dinleyicilerinden de yardım istemiştim. Hatta bu konuda bir şey bilen olursa e, lütfen beni bilgilendirsinler diye. Bir arkadaşım bir kaynak tavsiye etti bana fakat hafızası yanıltmış olmalı ki o kaynakta bununla ilgili hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla hala bilmiyorum bülbüle altın tas su vermenin işaret ettiği bir şey olup olmadığını ama muhakkak bunun da bir sebebi olduğunu seziyorum. Ve yine tekrar yinelemek istiyorum eğer bu konuda bir şey bilen dinleyiciler varsa ve beni aydınlatırlarsa çok memnun olurum. Ve ilerleyen haftalarda da eğer bu konuda bir şey bulursam paylaşacağım sizlerle. Şimdi sırada bir Orta Anadolu türküsü var. Yöre ekibinden Osman Özdenkçi derlemiş ve Dilek Karadağ'ın yorumuyla dinliyoruz. Elma idim günden yana yarıldım. Baş taraflarında dinlediğimiz Pınar Başından Bulanır isimli türküde türkülerin sözleriyle ilgili yorumlar yapmadan önce bunun üzerine biraz düşünmek gerektiğini söylemiştim. Yine bu türküyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Türküde elma idim günden yana yarıldım ne dedim de kömür gözlüm darıldın darıldın da el er kızına sarıldın şeklinde dizeler var. Ve yine ilk dize yani ne de e, elma idim günden yana yarıldım dizesi Diğerleriyle alakasız gibi görünüyor fakat oldukça alakalı ve hatta çok da hoş bir e, anlam çıkıyor diye düşünüyorum burada. E, öncelikle elma motifiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum ki önceki programlarda bunun halk müziğinde ve manilerde halk edebiyatında aynı zamanda çok e, önemli olduğunu söylemiştim. Bildiğiniz üzere eskiden bir erkek bir kıza teklif etmek istediğinde kapısına elma bırakırmış. Kız bu elmayı alırsa teklifi kabul ettiği anlamına gelirmiş bu. Hatta Pis Sultan Aptal'ın bir şiiri var. bergüzer saldığım elmayı versin diye bir dize geçiyor içinde. Yani küstükten sonra teklifini geri alıyor. Birçok türküde de buna benzer örnekler var. Örneğin al almayı daldan al, daldan alma benden al derken orada da bir teklif var. Dolayısıyla elma motifi çok önemli. Hatta bunun üzerine... Elimdeki işleri bitirirsem ilerleyen yıllarda bir şeyler de yazmak istiyorum. Şimdi dinlediğimiz türküde de Elma İdim Günden Yana Yarıldım dizesi geçiyor. Bu elma motifinin özelliklerini öncelikle akılda tutmak lazım. Ve sonradan Ne Dedim'de Kömür Gözlüm Darıldın, Darıldın'da El Kızına Sarıldın dizeleri geçiyor. Bu türküyü yakan kadın sanırım hasetinden çatlamış ki... Elma idim günden yana yarıldım dedikten sonra aşağıdaki dizelerde de darıldın da el kızına sarıldın diyor. Yani o el kızına sarıldığı için elma nasıl günden yana e, olgunlaştıktan sonra yarılıyorsa o da herhalde hasetinden çatlamış diye yorumlayabiliriz. Dolayısıyla dizeler arasında sandığımızdan daha çok bağlantı var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sırada. Tarlaya Ektim Soğan ismini taşıyan bir Trabzon Türküsü var. Hüseyin birinci oğludan Ahmet Yamacı derlemiş. Fakat aynı ismi taşıyan başka bir türkü daha var. O da Giresun yöresine ait. Onu ise Osman Kalyoncu'dan Tuncer İnan derlemiş. Fakat onun sözleri çok benzer olmasına rağmen müziği bambaşka. Biz şimdi Trabzon yöresine ait olan türküyü dinliyoruz. Ve Ümit Bekiz'a yorumluyor. Tarlaya Ektim Soğan. İtmedi yedi don, İtmedi yedi don. Hep mi gün zel oluyor, Hep mi gün zel oluyor. Senin annenden don, Senin. Yar yar diye diye boynunda iki boynunda ver birini. sırada çok hoş bir Bolu türküsü var. Emin Barın'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Türküyü Demli Türküler isimli albümden dinleteceğim sizlere ve Gül Seçkin yorumlayacak. Aslında kadın ağzı bir türkü değil ama buradaki yorum çok hoş olduğu için sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkünün ismi Tom Balacık Halimem ee, ama bu TRT repertuarında Kiraz Aldım Dikmeden ismiyle biliniyor. Ve şimdi Gül Seçkin'in yorumuyla dinliyoruz. Şimdi de sırada Aynur Haşhaş'ın Gülistan isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Orta Anadolu türküsü var. Sabiha Kubilay'dan İclal Akkaplan derlemiş ve türkünün ismi Bastımda Kırıldı idenin Dalı. naksın diller diller açılsın kollar kollar ne bilsin eller evlen narina yenin ayın ay narina narina yenin ay sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Yücel Paşmakçı'dan bir oyun havası dinleyeceğiz. Bu oyun havası Kayseri Bünyan yöresine ait ve kaynak kişi Adnan Türközü. Türkü si bemol mi bemol do diyez fa diyez arızaları alıyor. Bazen de fa alıyor. Kararı re ve inici çıkıcı özelliğe sahip bir türkü bu. Halk müziğinde buna karşılık gelen bir ayak bilmiyorum ben. Klasik Türk müziği makamlarından da hangisine karşılık gelebilir diye baktım ben. Ee, onunla da ilgili bir şey bulamadım. Nihavent'te benzeyen yönleri var ama Nihavent değil. Çünkü Nihavent'in güçlü sesi R olmasına rağmen karar, sol, ee, arızalarda da farklılıklar var. Dolayısıyla bu türkünün sadece böyle bir özelliği olduğunu söylemekle yetinmek istiyorum sizlere bunu belirtmek açısından. Ve Yücel Paşmakçı'nın Miras isimli albümünden dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz bu oyun havasının ismi Cirit Havası. Ve böylece bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. Destekçilerimiz İbrahim Anıl ve İhsan Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. dan dile titreşimler. Azilen'den sonra da Emre Dağtaşoğlu. Destekleri için Aşık Radyo dinleyicileri İbrahim Anıl Yıldırım ve İrfan Yıldırım'a teşekkür ederiz.